Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balk balk balk, balk tutabiliyorum mesela Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş Fakustu yok Kolay kolay. Basaltı materyalı, elektrikçiler... ...terk etmedi Perşembe Pazarı Merkezi. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Günaydın. Günaydın. Ee, bugün gene yoğun gündemli bir gün. Ee, bir taraftan 13. İstanbul Bienal'in açılışları söz konusu. Ee, üç numaralı antrepoda örneğin. Ee, dün akşamki şiddetli... Aslında çok e, gösteren bir durum var. Çünkü e, basından okuduğumuz kadarıyla e, kamusalanlar üç numaralı antreponun içinde inşa edilmiş. Artık dışarı çıkmak mümkün değil. E, bu konuya belki biraz alan meselesine e, dokunabiliriz. Taksim olaylarından hareketli. Dün akşam e, şehirde gene e, gaz bombalı, e, gözaltılı bir e, akşamüstü... Durum yaşandı. Ee, bu öyle boyutlara geldi ki artık şehrin bir bölgesini tamamen yaşanmaz hale getirdi. Hatta futbol maçı, milli maç bile iptal edildi. Çünkü gazdan sporcular etkilendi. Bir buçuk saat maça ara verildi. Kasımpaşa Stadyumundaki maça. Recep Tayyip Erdoğan e, Stadyumunda. Ama aynı zamanda yeni teknolojilerin sergilendiği bir e, şey de bu. E, dün akşam ilk defa... ...değişik gaz bombalarının ya da gaz bombası mı deniyor, fişek mi deniyor bilmiyorum. Bunların atıldığı böyle daha farklı e, patlamaların duyulduğu bir şey bu gece yarısına kadar devam etti. Saat 12'yi geçene kadar bu patlamalar devam etti. Aynı zamanda e, İstiklal Caddesi'ndeki insanlara ayrım gözetilmeden e, çok sayıda fişek atıldı... Ee, ara sokaklar kapatılmıştı bütün e, bağlantıları İstiklal caddesinin bütün bağlantılarında e, polisler vardı buna rağmen e, İstiklal caddesine çıkmayı başaran ve Fransız e, Kültür Merkezi'nin Fransız Konsolosluğu'nun bulunduğu bölümde meydana çıkmadan orada basın açıklaması yapmak üzere oturan kalabalığa da e, e, bu izin verilmedi. ...ve çok enteresan bir geçim oldu... ...benim gözlemlediğim kadarıyla... ...dün çünkü BNL sergilerinin... ...kurucu sanatçıları... ...yani BNL'e ya katılan sanatçıların... ...İstanbul'da yoğun olarak bulunduğu bir gündü... ...ilginç bir şekilde... ...bunların aynı zamanda da... ...İstiklal Caddesi'ndeki konsolosluklarla... ...ilişkisi var çünkü... ...her konsolosluk işte bu... ...gelen sanatçıları akşam yemeği... ...şeklinde bir etkinlikle... ...onları misafir ediyor... ...yani işte... ...diyelim Fransız Sarayı'nda bir yemek oluyor... ...şeyler geliyor eğer... E, ...Bienel için özellikle... ...yarın e, göreceğimiz eserlerin içindeki... ...işte sanatçıları... ...toplayıp bunların bir kısmında zaten... E, ...hem tanınmış... ...ülkelerinde tanınmış sanatçılar... ...hem ustası bir anda tan tanınmış sanatçılar... ...onları böyle bir şekilde ağırlıyor... ...fakat bu e, dünkü po polisin... ...gaz gösterisinden... E, ...sanatçılar da nasibini aldılar... ...ve aslında kamusal alanla ilgili... ...ilginç bir deney yaşamış oldular... Yani Biennial'in neden özel alana sıkıştığını belki anlatan somut bir gösterge oldu bu gazlı karşılama töreni. Ee, çünkü zaten e, bu sanat etkinlikleri Türkiye'de ancak sermaye tarafından destekleniyor. Dolayısıyla özel alanlara sıkışmasının öyle. kalmasının nedeni bu. Ama gene de yani kamu tarafında bir takım arayışlar var. Yani mesela ben mimarlık alanından biliyorum. Hani mimarlık sadece da tasarım, planlama gibi faaliyetler... ...hatta yasaklanmış durumda. Yani sermaye aracılığıyla... ...yapılan kentsel dönüşüm projeleri... ...Avrupa Birliği'nde yasaklanmış durumda. Dolayısıyla... ...dünyanın her yerinde benzer bir gelişme... Yok. ...yani bu kadar... ...piyasacı bir mantığa teslim olmak... Ee, ...yani buna karşı... ...en azından bir direniş var. Mesela... Ben geçen hafta değilmiştim. Tam da aslında İstanbul'da da böyle bir e, müthiş bir e, direniş. <gülüyor> direniş olduğu anda bu evet. BNL'in büyük bir şansı vardı. Hani bunu bu, bu direnişi çok bambaşka doğru. bir şekilde yansıtabileceği e, dünyadaki bir kentin başına gelebilecek çok özgün bir deneyim. ...oldu evet. ve bunun üstüne... ...aynı yıl Biyanel olabilecekken... ...hani bu fırsatı İstanbul'un kaçırması da... ...ahiriyetten hani Biyanel olarak... ...o zaman dünya buraya akardı bence yani. Çok evet, bu Bienel parlak tanımını baştan yaratabilirdi evet. yani. Ama yalnızca Biyanel'in tabii sorumluluğunda değil bu. Siyasi plandı da. Aslında siyaset en son konuşulan şey... ...olduğu için kimse... ...aslında bu siyasi meseleyi... E, ...konuşmaya e, çalışmadı. E, bu kadar kitap basıldı... ...bu kadar tartışma oldu ama... Tam da işte Tam sorun bunu yapabilirdi. Burada. Yani Bienel'in evet. kendisi bu tartışmayı açabilecek zemini oluşturabilirdi ki. Cesaretle bunu yapması gerekirdi. Evet. Yani ee, kısmen yapmaya ki... girişecek gibi oldu ama sonra hemen e, Bienel tekrar e, bu cesareti taşıyamadı. Çünkü arkasında tabii ki çok hassas bir durum var. Yani işte büyük şirketler yani sorun oraya dayanıyor. Evet Bienel'in içeriğine. ...şey karışmıyor, Dünyada sponsorlar karışmıyor... Şey ...ama BNL'in sınırlarını belirlemekte çok daha yukarıdan belirliyor... ...çünkü kalkıp da böyle bir şeye girişmek... ...yani sanatı o neoklasik sınırlandırılmış alanından çıkarıp da... E, ...politik sahaya taşımak cesaret istiyor... ...yani biz aslında burada çok ilginç bir tuzak var... Cesaret isteyen tarafı... Orijinallik de istiyordu. Orijinallik. Yani çok orijinal bir şey evet. yaşamış bir kentten... ...bu orijinallik de çıkabilirdi yani. Biraz daha denenebilirdi. Bazı alanlar yaratılabilirdi diye evet, düşünüyorum. Hep de denenebilir yani, hala da. Yani yani sadece kentin içinde... kendisi... ...Bienel'den çok daha yüksek bir yaratıcılığa... ...orijinalliğe çok özgün bir duruma sahipken... Yani ...gerçekten... ...ve bu İstanbul'da ancak olabilirdi. Hani kentin tarihini de biraz bilen insanlar olarak... ...bu ancak İstanbul'da olabilirdi hakikaten. Hani bunun... Öznelliğini ortaya çıkartabilecek bir sürü durum varken e, çok büyük bir fırsat. E, 14. Kaçtım. 15. bir kadar belki de 20. bir kadar bunları tartışmaya devam edilebilir. Bilmiyorum ne kadar e, olursa ama e, tek bir biyenelde bu e, belki de olacak gibi değil. Biyenelden belki böyle bir şey de beklenemeyebilir. Çünkü ne de olsa işte şeyi belli sınırları belli bir etkinlik bu. Şimdi... Ama her zaman İstanbul üzerinden olmuş bir bienal. Yani son iki üç bienal dışında. Evet. Yani İstanbul'dan çıkmış, İstanbul'a ...hedef almış, İstanbul'un içinden beslenmiş. Ve İstanbul'u aslında dünyaya hani pazarlayarak da... ...bugün aldığı dünyadaki prestiji kazanmış bir Biennale'den bahsediyoruz. Ve İstanbul tam dünyada hani gerçekten muazzam bir gösterinin... ...muazzam bir orijinalliğin, yaratıcılığın mekanı olduğunda... ...hani bunu bunu nasıl hani Biennale... İstanbul'a bence ihanet etmiş gibi geliyor şu anda bana. Peki bunun mekanizmalarını kurmak, e, kamusal alandaki mekanizmalarını kurmak için aynı zamanda da güçlü bir siyasi bir şeyin ortaya çıkmış olması e, gerekmez mi? Yani bu çatışmacı kamusallık biçimi dışında kamusal alanı ele geçirip tasarlamaya çalışan ve sınıfsal asimetriye, sınıfsal çelişkileri, modernizmin yarattığı bütün çelişkileri bir telafi yöntemiyle çözmeye çalışan bugünkü... Ulusalcı akımlar, milli programlar içinde bir e, şey yok. Bir, yani yeni finizlenen bir durum, yeni bir sol hareket vesaire olmadan bunu sanatçılara bırakmak. Zaten sanatın bu neoklasik manada kamusal alandan, kamusal alana çıkış biçimini sorgulamak anlamına gelmiyor mu? Yani ee, ben siyaset, sana orada hiç katılmıyorum. E, yani Gezi Parkı'nda olan bir sürü şey çok... Ee, Anlamlıydı. Çok yaratıcıydı. Bu bahsettiğin sıkışmışlıkların evet. çok dışındaydı. Orada yapılan... Ama bu bilinçli olarak devam bir edemez, bir şekilde... edemez mi? Siyasi bir şeye dönüşemez mi? Dönüşmek zorunda e, değildi değil, ildi. Olmuş olan zaten e, çok güçlüydü. Yani ...bunu hep başka bir şeye dönüştürmeye çalışmak... Yani ...dönüşmedi diye e, sızlanmak falan bana çok gereksiz geliyor. siyasi... Çünkü olmuş olanın şey ne mi? olduğunu da... Evet. ...yani bir kere olan bir şeyin ne kadar önemli... ...ne kadar dönüştürücü... ...ama bunun kısa vadede birebir sonuçlarını illa görmek zorunda değiliz. Ama olan şeyi zaten o olduğuyla yansıtabilmektir sanatçı. Ve bir sonraki olabilecek olanla ilgili küçük bize nüveler verebilirdi. Çünkü bir şeyler değişecek artık. Hani bu, bu oldu ve bir şeyler değişti. Hepimiz değiştik çünkü. Herkes değişti. Yani evet. iktidar da değişti. Herkes değişti. Yani bir yerinin bu bunu yapmadığını e, söylüyorsun. Hayır, e, ben için, görmediğim için. Ama e, yani mesela daha çok İstanbul olmalıydı. İstanbul'un içindeki bir sürü dinamik o Yani belki yabancı açılara bu dönemde gerek bile yoktu. Hani bu kadar ciddi bir şeyden bahsediyorum. Yani bu İstanbul'un senesi. Burada bir şey döndü, burada bir şey değişti, tarih yazıldı. hani bunu, bunu yansıtabilecek alan da hep İstanbul'dan beslenmiş büyük bir organizasyon için, İstanbul'a dünyayı e, pazarlayarak kendini oluşturmuş bir organizasyon için muazzam e, önemli bir fırsattı diye düşünüyorum. Evet bu fırsat e, devam edecek yani bunun ben e, bir kerede tüketilecek bir şey olduğunu zannetmiyorum ama... Şey olarak da bu gezi olayları sonrasında tabii Taksim'de de bir takım değişiklikler oldu. Yapılmak istenen projede işte ilk itirazlar üzerine tünellerin bir kısmından vazgeçilmişti. Sonra kışla konusunda da bir şey oldu, suskunluk. Ama şu anda bir takım çalışmalar da hızla yürüyor. İşte mesela bu değişikliklerden biri en azından o lokal şeyde yani yerel şeydeki değişiklikler üzerinden okunabilir Bunlardan en önemlisi herhalde e, bu otoyol e, şeyinin kavşağının detayları ile birlikte tamamlanmış olması şu anda e, çok enteresan bir gelişme var Aslında taksim yayalaştırma projesi deniyor fakat e, açılan bu ana arterdeki yarıklar nedeniyle kaldırımlar bir metreye düşmüş durumda Biz baştan beri bu servis yolları ile birlikte. E, bağlantıların e, şey olacağını, sorunlu olacağını söylüyorduk. Ama şimdi bariz bir şekilde, yani bu proje üzerinde zaten görülüyordu. Şimdi bu uygulamada karşımıza çıktı ve Sayden Taksim'in yaya bağlantıları koptu. E, çok enteresan bir şekilde, yani Cumhuriyet Caddesinden ve Tarlabaşı Bulvarından yaya bağlantılı olarak Taksim erişimi neredeyse imkansız gibi bir şey. Bu belki bilerek yapıldı. Fakat çok riskli bir durum var. Üstelik de. Ee, bu servis yolları üzerinden e, meydanda işte yolcu indirip bindirmeye başladı tabii araçlar. Ee, burada müthiş bir dur kalk e, şeyi oluştu. ya Eskisinden çok daha korkunç e, bir trafik e, problemi çıktı ortaya. Aynı zamanda da e, bu tünele giren araçların e, gümüş suyu ve sıra serbilerle bağlantısı koptu. Bu da çok komik. E, çünkü zaten burası hani çok yönlü bir kavşak. İki yönlü Tek yönlü bir şey değil, kesişme noktası değil. Çok yönlü Taksim Meydanı böyle bir kavşaktı geçmişte. Yani meydanın etrafındaki yollarla bağlantısını söylüyorum. Şimdi çok e, ilginç bir durum var. E, Tarlabaşı Bulvarı'ndan gelen bir e, yolcu e, diyelim bir araçla diyelim ki Cihangir'e gitmek istiyor. E, neredeyse imkansız gibi bir şey. Korkunç bir trafik e, şeyine girecek. E, kendisi tünele girdikten sonra. Ee, asker ocağı caddesine kadar tünelden gidecek asker ocağı caddesinden çıkıp mete caddesindeki dar yoldan karşıya geçecek ve buradan tekrar geri dönerek e, muazzam bir e, yol kat etmek zorunda kalacak halbuki eskisi çok daha pratikti Peki olumlu şeyler yok mu? Aslında yıllardır ama söylenen bu zaten şeyler. Ama amaçlanan da değil miydi zaten? Yani bir şekilde hani Taksim ve İstiklal Ben o kadar birlikte... bile zeka bu göremiyorum açıkçası. O kadar bile yani hani sanki bunu amaçladıkları gibi bu değil. O kadar amaçlanmıyordu. Yarım ama, kaldı bu proje gibi düşünüyorum ben. Ama bir yandan da hani o Taksim'in evet. erişilemezliğini yarattılar. Hani <gülüyor> Taksim'in birbirine ilişkisini koparmak, istiklalle evet. olan o kendiliğinden oluşmuş olan o dinamiği Evet. Yok etmek ve istiklali hani bütün bu olaylardan sonra da herhalde tam istenildiği gibi bir AVM'ye çevirmek, alışveriş merkezine çevirmek gibi şeylere çok uyan bir gidişat var şu anda. Yani herhalde evet. bildiğimiz Taksim İstiklal hayatımızın merkezinde... Dışarı çıktığımızda ilk aklımıza gelen nokta olarak artık taksimistlikler olmayacak büyük ihtimalle. Yani onu bitirmek anlamında maksadı. Ama ulaşmış. bunu bilinçli yapıldığı kanısında değilim tam anlamıyla. Yani tabii ki içimde böyle kuşkular var. Fakat bir taraftan da sistemin kendi işleyişinde böyle bir e, ahmaklık olduğunda düşünüyorum. Bunu da düşünmüyor değilim. Yani e, bunu kasıtlı yaptılar e, şeyinden ya çok. kasıtlı anlamında Çünkü mesela gezinin ama... yarısı şu anda işlevsiz. Gezi'nin üstündeki yaya köprüsünü yıktılar. Hani Venedik'te mesela Bienal süresince hem yaşlıların hem yani ulaşım konforunu artırmak için oradaki merdivenli köprüleri biliyorsun belediye iskelelerle şeye çevirir. Eğimli platformlara çevirir ki insanlar yürüyüş yapar gibi gitsinler. İşte Bienal mekanlarına işte Arsenale ve Ciardini'ye işte böyle bir sahilde bir yürüyüş parkuru vardır. Çok basit bir iskele sistemidir bildiğimiz inşaat borularıyla yapılır. Falan filan. E burada da geçici bir e, geçiş yapılabilirdi. Yani gezinin yarısı senelerce sürecek bir şey için. Yani bir anlık bir kazık çakma işlemi belki ama senelerce sürecek bir köprü yapımı için şu anda bağlantısı kopuk ve tamamen işlevsiz. Eğer yaya bağlantısını korumak isteseydi belediye böyle bir kaygısı olsaydı hemen öbür iskele şey yapılana kadar köprü yapılana kadar geçici bir iskele şeklinde buradan geçiş sağlayabilirdi. Mesela bunu bile düşünmemiş. Bu kadar basit bir önlemi bile düşünmediğine göre demek ki böyle bir önceliği yok. Farkında bile değil. Yani ne olup bittiğinin farkında değil. O Luna Park'a benzeyen yani divan otelinin önündeki bariyerler sanki hani bir yürüyüş falan olursa insanlar şeyden gelirse böyle harbiye tarafından falan sanki bunu engellemek için yapılmış gibi duruyor. Korkunç çelik bariyerler burada yani bir yığılma bir panik olduğunda insanlar ölür. Çok net gözüküyor bu çünkü hem tünele düşme riski de var hala bu devam Hı. ediyor ama aynı zamanda da kenarı keskin çelik borularla yapılmış çelik e, preslenmiş e, şeylerle yapılmış bariyerlerle yapılmış şehir merkezinde bir düzenleme görüyoruz. Burada herhangi bir yığılma olduğu takdirde bir panik olduğu takdirde yani kazancı yokuşunda 1977'de olan felaketin daha korkuncu burada yaşanabilir yani taksime diyelim ki bir topluluk geldi. Bu yavaş yavaş oldu bu birikme. 1 Mayıs töreni sırasında. 1 Mayıs'ta insanlar geldiler. Buraya 100 bin kişi birikti diyelim. Fakat bir olay oldu ve insanlar dağılıyor. Bu çelik bariyerlere takılacaklar. Çünkü o çelik bariyerlerden insanların geçmesi mümkün değil. Ve bir metrelik kaldırımlar var. Çelik bariyerlerin arasında bir metrelik kaldırımlar. Bu yani olacak. yani Bir şehir içinde olabilecek detay değil. Bunu yapan ee, şey. Yani... Ee, ne diyeyim tasarımcı bence hesap vermesi gerekir. Bunlar Çünkü bugünkü yani şehirde hiçbir uygulama tasarımsız yapılmıyor, projesiz yapılmıyor. Bunu mutlaka çizen, tasarlayan ve oradaki müteahhite veren şu şekilde yapılacak diyen birileri var. Ben tam problemi yani demin konuştuğumuz konuyla bağlantılandırmak için buraya getirmek istiyorum. Bunları Türkiye'de kim yapıyor? Bunları İstanbul'da kim yapıyor? Bu soruyu sormamız lazım. Burada örnek olarak... Ee, İki hafta önce Arzu Tekir Embark Türkiye temsilcisi Arzu Tekir'i konuk etmiştik. Ve e, Salt Galata'da yapılan iki hafta önceki New York e, işte Ulaşım Departmanı e, RGD dep e, bölümü direktörü Matthew Rowe e, üzerine konuşmuştuk. Onun yaptığı sunum üzerine. Matthew Rowe'un yaptığı sunumda çok enteresan bir şey vardı. Biliyorsun Manhattan'daki bu ızgara plan... ...ta 19. yıl sonundan günümüze gelen bir şey... ...yani aslında üzerindeki yapılar değil ama... ...örgü olarak, doku olarak hemzemin kavşaklardan oluşan... ...yüzlerce yani bin şey hemzemin kavşaktan oluşan... ...bir kent dokusu anlıyoruz... ...bu dokunun içinde belediye bu karşılaşma alanlarını... ...yayalar lehine geliştirmek için sürekli araştırma yapıyor... ...insanların can güvenliğini etüt ediyor ve bu açıdan riskleri analiz ediyor ve her şeride ayrı sürat veriyor. Mesela otomobillerin süratlerini sınırlandırıyor. Otomobillerin park yapma imkanlarını ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda da yayaların karşıdan karşıya geçerken nasıl ortada nefes alabilecekler diye ortada mesela bekleme alanları oluşturuyor. Şimdi böyle bir şey yaklaşım şehri zaten. Ha, kapitalizmin merkezi yani kapitalizmin <gülüyor> merkezinden söz ediyoruz ama burada bile... Bağımsız bir uzmanlık şeyi çalışabiliyor. Türkiye'de ise ulaşım projesi dediğim zaman müteahhitler çalışıyor. Bence burada çok temel bir fark var. Proje işi için, uygulama işi için demiyorum. Proje işini bile Türkiye'de müteahhitlik hizmeti olarak gerçekleştiren bir sistem var. Bu bence çok e, normal bir durum değil. Yani şeyin tamamen e, entelektüel üretimin... Buna sanatı da katabiliriz piyasaya terk edilmiş olması korkunç bir şey şu anda belediyenin kültür merkezlerini taşeronlar yönetiyor yani hiçbir sanat kurumu hiçbir kültür yönetimiyle ilgili işlev bu kurumların şeyine katılamıyor. Tamamen özel alanda sanat yani tekrar sanata dönersek mimarlık tamamen özel alanda sadece ve sadece piyasa aktörlerine işte alışveriş merkezlerine işte toplu konut yapan şirketli gayrimenkul şirketlerine hizmet veriyor mimarlar ve belediye bu hizmetleri nasıl alıyor dersen bunları ihaleyle alıyor. Yani piyasa aktörü olmak zorunda bir mimar. Müteahhit olmak zorunda. Proje yapabilmek için, plan yapabilmek için bir şehir plancısı müteahhit olmak zorunda. Yani proje müteahhiti, plan müteahhit olmak zorunda. Bu akıl alır bir şey değil. Yani bu sistem tamamen kamusallığı dışlayan bir şekilde çalıştığı için aslında son derece e, olağanüstü bir durum yaratıyor bu e, şey. Şimdi Taksim'deki şeyler bununla sınırlı değil. Mesela bir tane... E, tünele projede olmayan bir e, şey yapılmıştı. Ek yapılmıştı. Yani şu anda tarlabaşı şey arasında yapılan tünele bir tane ek yapılmıştı. Bu ek e, bağlantısı e, acaba buradan bir e, gümüş suyuna bir bağlantı mı yapılıyor? diye kuşku uyandırmıştı. Çünkü projede yoktu. Koruma kullu izni yoktu. O ekin yapılmasında meydana doğru uzanan bir kulak vardı. Şu anda gördük ki tam merdivenlerin önünde Devasa bir havalandırma bacası yapıldı. Mesela bu da çok enteresan. Yani hangi zeka meydanın tam da girişindeki, meydanın en anıtsal şeyini parçasına oluşturan merdivenlerin önüne böyle bir havalandırma bacası yapmayı akıl edebilir. Yani buradaki otobüsler kaldırıldı çok güzel. Ben de destekliyorum yani otobüsler orada park etmemeliydi. Ayrıca yıllardır söylenir ortadaki o tanımsız duran şey adasını yani parkın ortasında meydanın ortasında duran o bölüm e, merdivenlerle birleştirildi. Bu da öbür taraftaki trafik yani The Marmara Oteli'nin trafik çift şeritli hale getirilerek birleştirildi. Bu da son derece mantıklı bir şey. Zaten bunu yıllar önce yapılan atölye çalışmalarında sivil toplum kuruluşları önermişlerdi. Yani belediyeye burada böyle bir düzenleme yapılabilir diye önermişlerdi. Şimdi belediye. Çok sonra bu işi yapmaya kalkıştı ama tüneli de yapmış olduğu için son derece saçma bir durum ortaya çıktı. Devasa bir havalandırma binası meydanın ortasına kondu. Bunun gibi çok sayıda konuşulacak konu var. Gezinin bağlantıları koparıldı. Yandaki yani ana cadde üzerindeki bağlantılar yok artık, geçitler yok, mi, merdivenler yok vesaire. Bunların hepsi konuşulabilir ama burada temel bir problem var. E, proje hizmetlerini kim yapıyor sorusuna cevap yok. Müteahhit yapıyor. Müteahhit yaptığı için de aslında bu bir kamu işlevi olarak bu süreci etüt eden, süreklilik taşıyan. Çünkü Taksim meselesi sürekli etüt edilmesi gereken bir alan. Yani deneme, yanılma da olabilir. Hata da yapılabilir. Ben bunu da anlıyorum. Ama öyle değil. Defaya özgü. Yani müteahhit yapıyor, hizmetini veriyor projesine. Hadi uygulansın. Böyle bir sistemle kent gibi karmaşık bir olay asla ve asla tasarlanamaz. Yani burada çok problemli bir sistem krizinden söz ediyoruz. Ee, çok ciddi bir sistem krizi var. Çünkü defaya özgü bir müteahhitlik hizmetiyle tasarımı almaya çalışıyor ve orada da elini yüzüne bulaştırıyor. Zaten e, Kadir Topbaş da bunu dile getirmişti. Yani proje yok. Ortada bir proje yok. Şu anda aslında bir taksim projesi yok. Kötü de olsa eleştireceğimiz bir proje bile yok. Yani müteahhit o arada bir takım şeyleri yapmış. Belediye teslim etmiş. Bir ulaşım projesi olarak. O da ...eklektik bir şekilde uygulanmış... ...ve onun üzerine şimdi konan bütün... ...tasarım ögeleri vesairesi... ...eğer yani şey olsa... ...mimarlar odasını falan proje mühelifinden sorması lazım... ...bu tasarımları sen mi yaptın? Onaylıyor musun? Şimdi ya proje mühelifi... ...şunu demesi lazım... ...hayır ben yapmadım... ...benim projeme aykırı yapılıyor demesi lazım... ...ve itiraz etmesi lazım... ...değil mi? Yani şimdi projeyi... ...bir mimar yapmış olsa... ...ismi cismi belli bir mimar... ...bu yapılan uygulamadaki detayları Mesela bu havalandırma bacasının meydana konması olsun. Ya da bu sözünü ettiğimiz insanları öldürecek olan çelik bariyerler olsun. Herhangi bir panik halinde ölümcül şeylere sonuçları açabilecek e, son derece saçma, sürat yolu değil çünkü burası ama servis yollarına ve şey yapılmış çelik bariyerler olsun. Proje müellifi eğer şunu söylüyorsa ben anlıyorum. Evet bunları ben tasarladım. Ve hatalı yaptım. O zaman tartışabiliriz. Hiç olmazsa bir hata vardır ortada müellif bellidir. Mesela. Öyle değil ama projeyi müellifinin e, projeyi ben yaptım deme imkanı bile yok. Kimin yaptığı belli değil. Böyle bir şey olamaz. Yani burada bir tasarım ekibi bir sorumlusunun olması gerekir. Ama böyle bir e, şey yok. Evet bir proje ihalesi var. Birileri bir proje yapmışlar paralarını almışlar. Ama şu anda yapılan uygulama ne derecede bir proje içinde yapılıyor bunu bilmiyoruz. Ee, bence müteahhitlik hizmeti olarak proje hizmeti yapılması kendi başına bir garabet. En düşük fiyatı verene belediye güya ihale ediyor ama bu tamamen düzmece bir şey. Yani içeriği belli olmayan bir şeyin en düşüğü nasıl olur? Ben bunu zaten e, yıllarca düşünsek cevabının verilebileceğini zannetmiyorum. Yani mesela şimdi surları için ihale yapılıyor. En düşük fiyatı verene. Ama inşaat ihalesi değil. Projesi olmayan bir şeyin ihalesi yapılıyor. Olmayan bir şey nasıl ihale edilir? Tersaneler ihale ediliyor. Özelleştiriliyor. Karşında belli bir bedel alınıyor. Peki neyin ne yapılacağı belli mi? Taksim projesinin içeriği belli mi ki projeyi ihaleyle yapıyorsunuz? Yani olacak şey değil. Burada çok ciddi bir sistem problemi var ya. Yani bu zaten yolsuzluk manasına gelir. İçeriği belli olmayan bir hizmeti ihaleyle almak. Çünkü ihale kapalı uçlu süreçler için geçerli olabilir. Açık uçlu süreçlerde ihale yöntemi kullanılamaz zaten. Teknik olarak mümkün değildir. Sadece siyasi manada bunu söylemek yeterli değil. Dolayısıyla bu Taksim'deki son durumda aslında bir parça bu kamusal alan meselesiyle zannedersem irtibatlı. Çünkü teknik bir hizmet olarak görüldüğü için bu iş ihale yapılabilir. Yani mimarlık da öyle bir şey ki teknik bir iş. Ulaşımın zaten şeyi olmaz ulaşım projesine zaten farklılık taşımaz. Yani bunu ihaleyle yapabiliriz. Ben çünkü yıllar önce şeyi tartıştığımız zaman, sözen zamanda Nurettin sözen zamanda bu Ahtapot gibi kavşaklar İstanbul'un her tarafında özellikle üniversite hocaları tarafından yapılıyordu. Mecidköy, Beşiktaş, Top Tophane, Topkapı, Topkapı'daki zaten uygulandı. Bütün bu kavşaklar Ahtapot kavşaklar için Taksim'de uygun gördükleri zaman hani itiraz etmiştik. ...böyle şey olur mu falan diye... ...o zamanki uzmanlar... ...üniversitedeki profesörler bize şunu söylemişlerdi... ...ulaşımla ilgili bir projenin tartışması olmaz... ...bu teknik bir konudur... ...biz ulaşım şeyini bilimsel olarak çözüyoruz... ...siz yani buna itiraz ederek... Ee, ...doğru bir iş yapmıyorsunuz... ...yani siz itiraz bile edemezsiniz... ...bu nasıl bir yaklaşım... ...yani bilim öyle bir şey ki... ...sanki bir dogma... ...dini inanç gibi bir şey... ...asla tartışılmaz... Hayır, bilimsel konular tartışılabilir. Taksim'deki kavşağı yapan o zamanki üniversite hocalarına sormak istedik. Biz de o zaman niye tartışılmasın? ...yani bu ulaşım projesidir, tartışılmaz... ...şimdi böyle bir şeyle yapılıyor... ...mantıkla. Topbaş Kalitoppaş şey Zembi demişti biliyorsun... ...artık otobüs duraklarının yerini bile değiştirdiğimizde... ...tartışacağız demişti kentliler olarak... Sonra caydı ama... <gülüyor> <gülüyor> ...sonra nasıl caydı... ...ertesi gün e, tamam işte Taksim'deki... Işte, ...tramvay durağını kaldırıyorlardı... ...o anlamda da aslında Gezi Parkı'nın çıkış noktasının... ...çok önemli olduğunu görmek lazım... ...yani hmm. çok basit bir şekilde... ...çok hani ağaç... ...yeşil, gündelik hayat... Bu böyle çok küçük bir şeyden yani e, küçük bir projenin bir detayının açıklanmamasından ortaya konulmamasından çıkmış olması bu kadar gündelik bir şeyden insanların Tabii, burayı savunmasından çıkmış olmasının evet. ne kadar politik olduğunu evet. aslında olay bambaşka boyutlara dönüştüğünde kaçırıyoruz kesinlikle zaten politika, politika ya tercüme edilemiyor bu evet, politikaya yani daha doğrusu başka ba şey, başka ya, cümlelerle tercüme ya, ediliyor o cümlelerde çok dönüyor. büyük balonlar evet. yaratıyor aslında evet, kendi politikliğini kaybetmememiz evet. lazım bütün olunmuş olan olayın evet, yani evet. orada aslında evet. yani senin deminden beri bahsettiğim bütün olaylarda da esas politika orada dönüyor ve politikacıların işini engelenen şey de oranın politikalı politikasını evet. büyük söylenenlerin içinde kesinlikle Tabii yani bu ulusalca şeye taşınıyor zaten yani bunu iki Şey Olasağlı, iktidar, iktidar bunu çok güzel yaptı şeyden sonra bunu tekrar o çatışma şeyine taşıyarak aslında buna, yapı çözücü özelliğini ortadan kaldırmaya çalıştı. Dolayısıyla örtbas etme işlevi görüyor. Yani ilginç olan siyasetin burada oluşan farklı siyaseti sürekli örtbas etmesi. Onu başka bir eksene yani, taşımaz. O anlamda işte aslında Orvardanın geçen hafta yazdığı yazı çok önemli diye düşünüyorum. Yani bugüne kadar olan muhalefet hep aslında iktidara çalıştı. Yani iktidarın hmm. çok kolay baş edebileceği ve muhalefetin üzerinden kendine prim yapabileceği bir şekilde muhalefet gördü. Sanki gizli bir anlaşma varmış evet, yani, gibi değil mi hani hak Evet yani e hakikaten... Neredeyse teşekkür etti zaten <gülüyor> AKP. Ama ilk defa aslında bu anlamda kendi hayatlarının üzerinden politik olan insanların bir muhalefetini gördü. Çok gerçek, çok hani aslında dişe dokunur bir muhalefet vardı orada. Ve orada AKP o anlamda belki de e, siyasi hatasını yaptı. Yani o muhalefetle e, birebir çatıştı. Bire bir çatıştı. Yani çatışmak Hı. yerine görmediği. Siyasi politika üretemediği gerçek bir muhalefetin karşısında. Hani hmm. burada bu, bu çok önemli. Bunu Uğurvar'dan çok güzel dile getirmiş. Hmm. Yani orada aslında siyasetteki manevra gücünü gösterebilirdi. Yani gerçekten bu bugüne kadar kendine görüşleri. güvenli olmuş. Hmm. Yani Bugüne kadar hani kendisini yansıttığı şekilde olan bir AK Parti olsaydı orada da o muhalefeti e, görüp buna karşı doğru manevraları üretebilmesi gerekirdi. Tam tersine yani bildiği muhalefet <gülüyor> biçimlerinden gibi tanımlayarak e, aslında kolaya kaçarak e, büyük bir fırsatı AKP'de e, bunu kaçırdı. Bunu tabi AK Parti'den beklemek de pek e, doğru değil. Çünkü AK Parti zaten bu şekilde kurumsallaşmış bir milli zemine oturan parti. Yani işte kültür başkentini bu sisteme taşıdığı, geçmişte Habitat sonrası elde edilen başarıları mesela Fenerbahat'taki kentsel rehabilitasyon çalışması gibi müthiş bir fırsatı şeye çevirdi. Bu işte Hristiyanlık şey için burada yapılıyor falan gibi. Sürekli zaten bu milli şeyle sürekli bunu distorsiyona uğratarak yani bu kentte filizlenen yeni siyaseti sürekli filizlenen her zaman işaretlerini gördüğümüz bu siyaseti sürekli kendi şeyine bildiği yönteme çevirerek bundan güç kazanarak böyle seçkincileştirici bir siyasetle bu şiddeti üretiyor. Ve bundan elde ettiği şeyle, başarıyla ona bir başarı denirse e, iktidar oluyor. Yani iktidar olmadan iktidar olunamaz. Şehri bu şekilde boyunduruk altına almadan, kentsel ekonomiyi bu şekilde kontrol altına tutmadan iktidarını güçlendiremeyeceğini çok iyi biliyor. Geçmişte bunun acı tecrübelerini de yaşadı. Dolayısıyla hep aynı şekilde hareket ediyor. Bu şey çok enteresan. E, şimdi Grant'la ilgili tehdidi ben hani... Dün televizyonda izledim Oral Çalışlar ve işte birkaç Yasemin İnceoğlu gibi konuşmacılar vardı. O sırada o tehditi Oral Çalışlar 2007 yılında başbakanı aktardığı zaman o da diyor ki ben de diyor aynı tehditi aldım ben de öldürülüyordum diyor. Şimdi hala bu travmatik etki içinde başbakan yani bir bakıma da hala aynı senaryoyu görüyor yani benim düşmanlarım var onlar beni bir şekilde yok etmek ve silmek istiyorlar. Onun için ben de onlara karşı intikam duygularıyla zaten doluyum. Hemen bu şey canlanıyor. Bu çok... Taksim dayanışması terörist örgüte dönüşüyor neredeyse. Yani, yani bu şekilde... Hani artık e, ilgi... hani gerçekten daha önceki komplo teorilerinden bile insanı hani güldüren daha da komik evet. şeyler üremeye başladı yani. Hani hakikaten orası çok enteresan bir nokta. En basit anayasal haklar ortadan kaldırılmış durumda. Dün akşam işte Kadir Topbaş'ın olimpiyatlarla ilgili değerlendirmesi sırasında çok ilginç bir söylem karışımı yaşandı. Paradoksal bir söylem şey var kendi içinde çelişkiler içeren. Kadir Topbaş şey diyor yani tabii ki olimpiyatları istemeyen insanlar olabilir diyor konuşmasının aslında bir bölümünde. Yani olimpiyatlara karşı olabilecek insanlar tabii ki olabilir derken birdenbire alttan şey fışkırıyor. Ama olimpiyatlar milli bir konudur. Bizim ülke yararını düşünmemiz gerekir. Dolayısıyla teknenin dibini delmek isteyenler düşmandır. Şimdi bu çok enteresan bir söylem kırılması var. İstersen e, da o, sonra o kanıya konuşalım. girmeden önce <gülüyor> evet. e, Bajar'dan e, dinleyelim son albümünden. Yaşamak direnmektir. <gülüyor> Dán na vás není, je hele Hodan je ona, Ber Stanni wenn ich Erhudan, Cihane, Bajar'dan dinledik. Yaşamak, direnmektir. Ee, parçadan önceki e, konumuza girmiştik. Ee, parçadan önceki son cümlemizle e, şimdiki konumuza girmiştik. <gülüyor> ben de. Ee, olimpiyatlarla ilgili... E, ...geçen hafta... E, ...Tokyo'da düzenleneceği belli olan olimpiyatlarla ilgili... E, ...konuşmak istiyoruz programın bu bölümünde. Evet. San, tam sen de şey e, Koran e, Kadir Topbaş'ın e, olimpiyatlara karşı çıkanlar da olabilir ama olimpiyatlar aslında milli bir konudur. E, değişinden belki e, ben de bu olimpiyatlar üzerine birkaç program e, yaptık beraber ön yani düşünmüş bir insan olarak. Yani öyle bir halde e, gerçekten e, olimpiyatları Türkiye'de gördük ki hani eğer olimpiyatlarla ilgili negatif bir şey ben söylemeye kalkarsam hani televizyona çıktık ve olimpiyatlarla ilgili konuşmaya başladık. Hani sanki böyle saldıracaklar gibi hissediyordum. biliyorsunuz yani biliyorsun <gülüyor> bir programa davet edildim. Olimpiyatlarla ilgili işte bayağı böyle ağır topların oldu. olimpiyat komitesinden de milli olimpiyat komitesinden de yetkili bir kişinin oldu. Sonra benim konuşmamdan herhalde bakan rahatsız oldu. Telefonla bağlandı programa ve uzun uzun giydirdi. Ee, ...benim söylediklerime. Şimdi bu... Ki sen e, aslında... E, ...çok da eleştirel değildin. Ha, ben böyle. çok negatif konuşmamak için kendimi tuttum. <gülüyor> yani ben onu dinlemiştim çünkü hiç. <gülüyor> yani bir de hani gerçekten bizim <gülüyor> e, bu... ...metropolitikada <gülüyor> konuştuğumuz tarzda konuşmaya kalksak... ...ama bu hani... E, ...her türlü kesimden. Hani sokaktaki e, o... ...sulameti e, seyreden... ...evinde televizyonda seyreden vatandaştan... ...bakanına, işte muhalefetine... ...köşe yazarlarına... Evet. ...kadar. Yani hani her, herkes... Sen yani vatan hainliğine. <gülüyor> milli maçta mesela. Var olan dinamikleri anlamamakla. Türkiye bir milli maça gidiyor. Türkiye milli takımı. Mesela i̇şte karşı işte tarafta değilim Yunanistan. Ben de işte Yunanistan'ı tutup çıkıyorum <gülüyor> evet, falan, Yunanistan falan gibi bir şey oluyor. yani. <gülüyor> o zaman ne oluyorsa olimpiyatlarda da aşağı yukarı böyle bir durum var. Yani mesela dünyanın her yerinde böyle konular tartışılır yani niye tartışılmaz? Ama dünyanın her yerinde de tartışılmadığı izlenimi evet. de var yani ben biraz oraya da girmek istiyorum. Haklısın yani, doğru. Bence evet. bütün köşe yazarlarının da e, orada öyle bir tavrı vardı okuduklarım ve e, tartışmalarda da hep Türkiye'nin içinden gördük bütün e, bu olimpiyatları. Türkiye hani aman komplekslerimiz çıktı olmadı oldu şöyle olabilir 2024'te şunu yapacağız falan şeklinde. Ama Türkiye'nin içinden değil de biraz daha genel baktığımızda... ...yani olimpiyat olayı nedir? Yani. <gülüyor> hani bütün bu e, o günkü televizyonda gördüğümüz... ...o uluslararası yarışmanın e, tavrına, seremonilerine falan baktığımızda... ...çok acayip e, şeyler gördüğümüzü e, konuşmamız da lazım. Yani dünyanın en büyük olayı e, uluslararası... Festival tarzı en büyük olayı ama bir yandan da inanılmaz politik. Yani başbakanlar e, seviyesinde temsil ediliyor. Ve bu başbakanların bütün bu, bu şeylerin de üzerinde Birleşmiş Milletler'den neredeyse daha geniş yetkilere sahip, donanıma sahipmiş gibi bir komite var. Ve onların üzerine yani hani e, bu muazzam yetkilerini de... E, ...o seremoninin tarzından, bekletmelerinden... ...böyle kat, kademe kademe açıklamalarından falan hissedebiliyorsun. Yani dünyanın üstlerine konumlanmış bir karakterler var orada. Böyle. <gülüyor> Mesela başkanının e, o tavrı benim kanımı e, dondurdu. Yani ben bu kadar böyle sert tavırlı... <gülüyor> ...hani hiç gülmüyor, dünyanın en önemli işini yapıyor orada... Ve o önemli iş yapmak için böyle bir güce ve sertliğe sahip olması Ama bütün gerekiyor. Aktörler, bütün aktörler bunu kabul etmiş bu gücü. İşte orada, tam başbakanlar da burada. Yani, yani başbakan bile bunun altında eziliyor. Evet. Yani Japonya başbakanı orada işte Türkiye başbakanı. Bütün bun, o, o komite öyle bir şey. Nereden oldu bu komitenin bu hale gelmesini sorgulatan bir şey vardı orada. Yani bütün bu seremoniler saatlerce bir adım atılıyor. Tek tek yani televizyon şarkı yarışmasında e, olan şey eğlencelik, komik falan. Burada çok ciddi bir durum var yani. hani Aynı tarz bu bir festival. Yani bu bir yani organizasyon. Onun çok ötesine gitmiş olan bir şey göreceğiz. Burada da tam yani bu, bu şekilde olması aslında olimpiyatların hakikaten şu anda var olan e, kapitalizmin neresinde durduğunu belki de tam göbeğinde durduğunu anlatıyor bize. Ve bu kapitalizmin aslında hani böyle o rengarenk olimpiyatlar, rengarenk işte meşaleleriyle, renkleriyle olan o rengarenk spektaküler görüntüsünün altında o başkanın yüzündeki kadar sert, acımasız, çok ciddi bir damar olduğunu da yani hani okut, okutuyor bana. Yani böyle bir olimpiyatların hani gördüğümüz bütün o şaşası bambaşka şeyleri gizliyor. Yani kapitalizmin o gizlediği gibi o anlamda yani Olimpiyatları sadece Türkiye'nin içinden okumak bize çok hani eksik bırakıyor. Diğer yandan e, geçen sene İngiltere'de e, yapılmış olan Olimpiyatların e, bir e, orada bir filmini ...gösterdiler, fotoğraflar işte şeyler... ...küçük küçük parçalar... ...ve oradaki sporcuların... ...ifadelerin beni gerçekten korkuttu... ...yani korku filmi gibiydi... <gülüyor> ...saldırıyorlar hep... ...böyle bir hani mesela kulaç atmıyor... Hmm. ...savaşıyor... E, ...atlet böyle bir şeyi yıkıyor... ...hani hmm. bir yerden aşıyor... Hmm. ...ona yani... ...savaşıyor... Hani gerçekten o şey anlamda... zamanda madalya <gülüyor> aldığı zaman da zaten yaşadığı e, heyecan şey ne diyelim e, o ruh hali bunu ortaya koyuyor. Sanki bir şeyi <gülüyor> hani böyle ölüm kalım savaşından <gülüyor> çıkmış gibi oluyor. Falan. Yani o anlamda hani bir yandan bu hani üst seviyede bu organizasyonların nasıl bir düzeni e, yansıttığını görürken diğer yandan nasıl bir neoliberal kişi, suje... Ee, insan beklentisi olduğunu da bize o videoda gösteriyordu. Yani. İnsan da olarak insan. da yani bireyin evet. oradaki o, o, şeye dönüşümüne. Birey. Evet. Yani Şimdi, kendi evet. başarısı için hiçbir şey görmeden savaşması gerekiyor. Yani bir, bir savaş yaratığı. Gladyatörler yani. gibi. Gladyatörler gibi. Yani, yani o, hayatta kalmak o, için değerlerini ezmek zorunda. Yani, yani ben bir iki tane değişik Fotoğraf bekledim yani bir tane değişik fotoğraf yoktu yani mesela madalyayı tuttuğunda ağlayan fotoğrafı bile koymamışlar yani gerçekten hepsi saldırıyor. Şeyde bu salondaki yani bu sonuçlar açıklandığı salonda bir fotoğraf var o açıklama anı onu gördün mü? Bir tarafta Japon heyeti Japon heyeti havaya fırlamış tamam mı? ama hepsi böyle. Çocuklar şekilde, gibi ağlıyor. Ha, zıplamışlar. Kurtuluş Savaşı'nı kazanmışlar. Öbür falan. tarafta da başbakan, eşi vesaire, bakanlar, belediye başkanı, arkada herhalde bir heyet. Olduğu gibi bir sırada onlar böyle şey tamam mı? Hepsinin sırası vurulmuş. Böyle komik bir durum var. Niye o sınırda? Yani bir tarafta insanlar zıplıyor, bir tarafta insanlar böyle feci bir şey yaşıyorlar, çöküntü. Bu da çok komik. Şimdi bu kişisel e, duruma işaret eden çok önemli bir şey kamu kur, e, kişilerinin durumu. Çünkü yani vatandaşları falan böyle şeyler içinde artık kaldırabilen bir e, şey var. yani Futbol maçlarında işte çığlık atmalar, bağırmalar. Ben bunları hep yaşıyorum. İlk başta çok yadırgıyordum ama sonra bana artık normal gelmeye başladı. Ama bir spor bakanının düştüğü durum beni sayeden şaşırtıyor. Yani spordan sorumlu bir bakanın ...eleştiri getiren insanlara... ...belden aşağı sözler söylemesi... ...bu tam... ...yani spor buysa eğer... ...evet spor bu şekilde gelişiyor artık... ...yani spor bu şekilde bir... ...karşılıklı düşmanlaşma ve şeye... Oluyor. ...halbuki herkesin... ...fikrin sergilimi hakkı var işte dün... ...Kadir Topbaş'ın programda... ...düştüğü çelişki de bunu gösteriyor... ...son derece yumuşak bir... ...üslupla konuşuyordu Kadir Topbaş... ...yani... Farklı görüşler olabilir hepimiz aynı gemideyiz falan derken birdenbire milli meselelerimiz var. Türkiye zaten kaybettiği ve bugüne kadar kendisine tanınmayan sanki böyle bir şey söylemi de var. Hakkını istiyordu. Yani biz her zaman bunu hak ettik zaten. Dolayısıyla biz de bu haktan yani Müslüman olduğumuz için yani böyle aslında o da dilin altında bir bakla... Olduğumuz için bu verilmiyor ya da biz bunu çok iyi hak ettiğimiz halde herkes bize düşman yani bütün dünya bize düşman söylemiyle birlikte o zaman işte hainleşiyor bir anda. ...farklı görüş dile getirenler. Bu çok enteresan bir kurgu. Çünkü kimse şunu söyleyemez. Burada Düşünce yasaktır diyemez kimse. Yani Bunun şeyi yok. Burada yani bir şey daha hmm. ekleyeceğim. Ben hani bu başkanın hali, törensellik hmm. dedim. İşte bu e, yeni Neurobrenz ile ilgili ipuçları veriyor bu reklam filmi dedim. Ve bir şey daha var. Yani müthiş bir klişe. E, yani bütün filmleri. Madrid'in filmi. Hı -hı, hepsinde filmi. aynı şey, Yani bence İstanbul'u eleştiriyorlar ama en iyisi kesinlikle İstanbul'du. <gülüyor> Onu söylemiyorum. Yani gerçekten Tokyo'nunkini gördünüz mü bilmiyorum yani. İstanbul'a eleştiriyorlar yani Tokyo'nunkini görüyorlar. Yani ben e, şu anda böyle e, gençlerle ilgili bir film yapıyorum. Ve onların böyle kalpler işte ne bileyim garip Hı -hı. güller falan ilgili böyle klişeleri toplayıp onlardan bir film yapmaya çalışıyoruz yani. Hı -hı. Filmin içindeki kı kısa film. Onun gibiydi. Bütün her tarafta kalpler uçuşuyor. Yani gerçekten bir genç kızın sevgisine yaptığı klişe şeyin aynısını Japonlar koskoca dünyaya reklam filmi olarak yapmışlar. Yani şaka gibilerdi. Yani bütün burada ne kadar aslında hani hiçbir yaratıcılığı olmayan tarzda hem Madrid'den, İstanbul'dan ve Tokyo'dan bahsediyoruz. Ki İstanbul çok kötü değildi bütün bunların arasında bence. Yani gene daha estetikti hiç değilse. Yani bir vermişler de, yaptırmışlar Evet işte. ama yani. Hı. ...klişelerin estetiğiydi hiç değilse. Estetik de değildi ne madridik ne token'lık. Yani burada on, ondan da bahsediyorum. Hiçbir yaratıcılık, hiçbir özgünlük, hiçbir şey olmayan... ...tam reklamın şu anda olduğu seviyeyi bile yakalamayan... ...şu anda reklam. Mesela golf reklamını düşünürsen, kokola reklamını düşünürsen... bayağı orada sanatçı yaratıcılığı var yani. Bunların bir esamesinin okunmadığı tarzda şeylerle... ...dünyaya çıkıyorlar bütün bu... ...deterjan reklamı kadar bile, bile olmuyor. Aynen yani, Evet. Bunu yani. bir yazar e, söz etti bundan. Yani bir deterjan reklamında bile daha fazla yaratıcılık var dedi. Ben bu yani olimpiyat ambleminden yani hareketle bunu söyleyebilirim. Yani bildiğimiz hani en klişe şeyleri e, kullanarak... ...en klişe halleri yaratarak ne gizleniyor yani? Arkasında ne var da... Hani bütün bunlara rağmen biz kör olabilecek hale geliyoruz yani arkada olanları hiç görmüyoruz. Hani bunu bir biraz hani e, olimpiyatları alkışladığımız zaman bunu sormamız lazım. Arkada çok büyük bir dolap dönüyor yani. Bu bütün evet, 1984 doğru. Los Angeles olimpiyatlarından beri olimpiyatlar dünyanın en önemli şehirlere müdahale etme biçimi. Yani evet. Bir numaralı meşruiyet evet. aracı yani bütün bu e, hani bu milli bir dava haline gelmesinin arkasında yatan bu koskoca neoliberal yeni düzenin e, aracı olma halini atlayamayız. Yani bunu, bunu gör, görmeden geçtiğimiz zaman evet. e, biz de hakikaten e, o kalplerin e, gizemini alkışlayan, e, mutluluğu içinde <gülüyor> sevinç atan küçük genç kızlara döneriz yani ama merak genç etme adamlara, genç e, bunu döneriz. iktidar görüyor İktidar o kadar şey değil saf değil hemen bir açıklama yapıldı dün akşam da Kadir Topbaş'ta değindi e, bu biliyorsun Olimpiyatlar vesilesiyle aslında bu büyük projeler sel e, projeleri olimpiyat programı içine almaya çalışıyordu. Yani olimpiyat programı ile aslında örtüşecekti bu büyük projeler. Kanal İstanbul, kuzeydeki uydu şehir, 3. havalimanı, işte bu üçüncü köprü vesaire vesaire. Merak etmeyin dedi. <gülüyor> e, şey e, bu e, Kadir Topbaş'la dünkü televizyonda bu e, program zaten aynen uygulanacak. Yani bunda bir değişiklik olmuyor. Yani her ne kadar biz sevinsek bile. Ee, bu şey olmadı işte yoksa barajın kapağı açılmış gibi olacaktı İstanbul'da birdenbire her tarafta inşaat çalışmalarıyla büyük projeler işte diye bunlar tam gaz gidecekti. Ama hükümetin bu konuda zaten hiçbir şey yok merak etmeyin bizim zaten ekonomik şeylerimizde koşullarımızda buna uygun. Biz zaten olimpiyat vesilesiyle yapacaktık bu da çok güzel bir itiraf aslında. Biz bütün bu projeleri zaten olimpiyat için değil kendimiz yapacaktık. Zaten olimpiyatlar olmasa da biz bu projeleri yapacaktık. Olimpiyatları duyduk. Olimpiyatlara her zamanki gibi aday olduk beşinci kere. Ve onun içine koyduk bu projelerimizi. Yani aslında yapacaktık biz bunları ve bu sayede e, olimpiyat için yapmış olacaktık. Ama şimdi olimpiyat olmasa da biz bunları yapacağız diye çok e, şey e, bir açıklama çok e, ne diyeyim olayın e, arka planında bir parça şey yapan gösteren e, sporun nasıl araçsallaştırıldığını aslında itiraf eden. Çok önemli bir açıklamaydı bu. Bunu e, bence e, atlamamak lazım. yani. Burada ciddi bir şey var. E, i̇tirafname bu açıkçası. yani. O yüzden e, bu politik kriz devam edecek. Yani bu kentin bu şekilde ulusal e, şeydeki mengenelerin içine sıkılarak kentin dönüştürülmesi ve sadece politikanın bir kabı gibi, sahnesi gibi, inşaat alanı gibi gözükmesini sağlayan bu son kalıntısı yani Soğuk savaş döneminin kalıntısı olan politika bir yerde mutlaka duvara e, toslayacak e, diye düşünebiliriz. Ee, yani burada işte hem Türkiye'yi hem diğer e, hani e, neoliberal e, devletleri e, hani okumak için olimpiyatlara da baktığımız zaman hani e, orada bu olimpiyatların e, içindeki bir sürü e, şeyin komplo hiç gerek ...duymadan çok net bir şekilde hani itiraflarla, seramanileriyle evet, evet, evet. kendilerini ortaya çok net açtıklarını görüyoruz. Yani bunu bunu okumak lazım. İtirafname gibi evet bu durumlar. Yani e, hakikaten evet. olimpiyatların 84 sonrasındaki tarihsel gelişimine bakmak lazım. Yani Los Angeles'ta ne oldu? İlk defa aslında özel sektör devreye girdi ve olimpiyatlar aslında olimpiyat komitesi ne kadar güçlü olabileceğini fark etti... Ondan sonra 92'de Barcelona örneğiyle bir şehre nasıl müdahale edilebileceğini fark etti. Bu komite muazzam bir güce sahip oldu ve bunu da atlamamak lazım. Bu Olimpiyat Komitesi vergi vermiyor dünyada. Hiçbir sorumluluk taşımıyor. Diplomatik dokunulmazlıkları var. Nereden geliyor bütün bunlar? hani bütün hani böyle bir şeye nasıl dönüştü? Bu yapı nasıl oluştu? Ve bu yapının kendisi, bu yapının reklam filmleri, şeyleri, bütün bu seremonileri de aslında mesela Türkiye'nin bir Türk devletinin özel sektördeki bir e, büyük firma gibi Ee, ...aslında hani bir proje yapmak, projelerini gerçekleştirmek üzerine özel sektörde bir aktör gibi davrandığını da çok net gösteriyor. Yani orada aslında kendi projesini ihaleye çıkartan bir şirket gibi davranıyor Türkiye. Japonya'da böyle. Ee, bunu da şehir üzerinden yapıyor. İstanbul'u pompalayarak yapıyor. Yani bunu da reklamını da en güçlü olduğu noktadan yapıyor. Hani bunu <gülüyor> okumaya başladığınız zaman gerçekten olimpiyatlar sadece Türkiye bazında değildi. Ama Türkiye'nin de nerede durduğu konumuyla ilgili muazzam bize bir e, harita sunuyor diye düşünüyorum. Evet, spor da böylece e, e, arka planda... Spor sadece... Bir, vahşi bir şeye dönüşüyor. <gülüyor> yani skor mücadelesine dönüşüyor. Bunu Cengiz Akdar dünkü yazısında çok güzel anlatmış. İstanbul ve İstanbullar kazandı başlıklı yazısında. Galiba bu programda yani bir iki konu... ...işlemeye çalıştık bir tanesi... ...dünkü gösterilerden hareketle... ...hem Bienal ve Bienal'in özel alana sıkışıp kalması... ...kamu sağlamındaki yaşanan şiddet... ...ve sürekli yaşanan şiddet... ...yani şu anda hem düşünce özgürlüklerinden... ...söz edilirken bir taraftan da... ...düşünce ifade özgürlüğünü tamamen şiddetle... ...engelleyen bir yöntem... ...hatta insan ölümlerine açacak şekilde... ...engelleyen bir şey uygulanıyor... ...bunu ama olimpiyatlarla da paralel konuştuk... ...ben bu açıdan... ...aslında birbirini tamamladığını düşünüyorum... ...bilmiyorum... E, i̇zleyicilerimiz de aynı şeyi düşünüyor mu? Yani olimpiyatlarla aslında kamu mesele arasında da gene tartışma biçimimiz çok benzerlikler taşıdı. E, ve programın da sonuna geldik. Herkese iyi haftalar dileyelim. E, destekleyicimiz Akın Alçıya da çok teşekkür ederiz. Evet saydan teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın. Metropolitika kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittim zaman bal, bal, bal, bal. Şunu biliyorum mesela. Hazırlayan Mesut Anlar, Ayşim Türkmen ve Korhan Gümüş.